Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla hamd alemlerin rabbi olan Allah'u Teala'yadır. Selahat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Medine-i Münevvere müminler için vatan oluyor, yurt oluyordu. Vatanımız oluyordu, yurdumuz oluyordu. Ümmetin peygamberi, insanlığın üstadı bundan böyle Medine-i Münevvere'deydi. Ebu Eyyub El Sari'nin hanesini şereflendiriyordu. Böylece Hz. Ebu Eyyub ümmetin gönlünde bir sancak gibi dalgalanıyordu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları Efendimiz'i ziyarete geliyorlardı. Onun kutlu iklimine katılıyor ve sohbeti canana gönül veriyorlardı. Peygamber Efendimiz onlara şöyle sesleniyordu. Ey insanlar! Selamı ve selamlaşmayı aranızda yayın. Misafirlerinizi ikram edin. Akraba haklarına saygı gösterin İnsanlar uykudayken hüce divana durup namaz kılın Selametle cennete girersiniz Buyuruyorlardı Medine-i Münevvere Sevincin iklimine giriyordu Bu belde ruhuna kavuşuyordu Öyle denirdi Şehirlerin ruhu vardır Her şehrin ruhu vardır denilirdi Ama bu bahtiyarlığı Asıl Medine yaşıyordu Asıl açlık ruhun açlığıydı Asıl ölüm, ruhun ölümüydü. Açlıktan bedenlerin ölmesi vardı. Ya ruhların ölmesi? Bedenlerin ölmesi acıydı ama garip değildi. Zira bedenler ölümlüydü. Ama ruhlar ölümsüzdü. Ölümsüzlük özelliğini taşıyan varlık, ölüler gibi yaşarsa işte en büyük acı buydu. Ruhların açlığının en değerli gıdası sohbetti. Sohbetler ruhları kendine getirirdi. Sohbetler ruhları karatlandırırdı Sohbetler ruhları kıvama getirirdi İslam geleri öyle diyordu Biz üç gün sohbetsiz kalsak Kalplerimizin karardığını katılaştığını hissederdik Şimdi Medine'de sohbet iklimi başlıyordu Yeryüzünün bağrında evrensel sohbet başlıyordu Bütün insanlığa dalga dalga yayılacak olan sohbet başlıyordu Peygamber ikliminde sohbet başlıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı İslam'ı şahsında zirve boyutlarında yaşıyordu. O Rabbani iklimi bütün varlığında duyuyordu. Peygamber Efendimizin hem beden dili hem kalp dili muhteşem bir uyum ahek içindeydi. Tam bir şeffaflık içindeydi. Arı duru bir gönül, arı duru bir lisanları vardı. Gönüllere bazı sabah gibi tatlı tatlı eserlerdi. Bir seher yeli gibi ılgı tılgı kalplere eserlerdi. Kalpler kendine gelirdi, kalpler kıvama gelirdi, kalpler selim bir kalbe dönüşürdü. Kalbi selim, aklı selim olurdu, zevki selim olurdu. Peygamber hükmüne yetişenler insanlığın öncüsü olurlardı. Onlar peygamberin şerefli arkadaşlarıydı. Onlar peygamber efendimizin öğrencileriydi. Peygamberin talebelerinden daha kaliteli talebeler olabilir miydi? Üstadın kalitesiyle talebelerin kalitesi uyum içinde olurdu. Üstadını söyle, sana seviyeni söylesinler denilirdi. Medine-i Münevvere peygamber iklimine yar oluyordu. Diyar oluyordu, mekan oluyordu. Yahudiler büyük merak içindeydiler. Tevrat'ta gelecek peygamberin özellikleri belliydi, belirgindi. Ayeti kerime de öyle buyuruyordu. Onlar Yahudiler ve Hristiyanlar kendi oğullarını tanıdıkları gibi onu tanırlar buyuruluyordu. Hayber'den gelmişlerdi. Büyük bir merakla Medine'ye gelmişlerdi. Alemlere rahmet olanı gördükleri zaman tanıyacaklardı. Özelliklerini açık seçik biliyorlardı. Bunlar Huyey ile Ebu Yasir'di. Bunlar iki kardeştiler. Huyey daha bilgiliydi. Ay yüzlü peygamberi görünce Huyey'in bütün dünyası yıkılıyordu. Bu oydu. Ahir zaman peygamberiydi. İçi kille dolu verdi İçinde öfke kasırgalar oluşturuyordu Bu oydu ama Beni İsrail'den değildi Yahudilerden değildi Bunu kabul edemezlerdi Asla kabullenemezlerdi Bu nedenle kahroluyordu. Oradan uzaklaşıyorlardı Gecenin belli bir vaktinde evlerine geliyordu Küçük Safiye hemen babasının kucağına koşmak istiyordu Ama babasının yüzünden düşen bin parçaydı Duraklıyordu Hayret ediyordu küçük Safiye. Babasını bu denli hüzünle, bu denli öfkeyle ilk defa görüyordu. Küçük Safiye'sini gördüğünde, kuyeyin yüzü tabak tabak açılırdı. Kollarını sonuna kadar açardı. Dünyalar güzeli, minik Safiye'sini kucaklar bağrına basardı. Ama şimdi minik kızını görmüyordu bile. Kaşları çatıktı, başı eğikti, morali bitikti. Safiye bir iki kez, Baba babacığım demişti ama Hüey kızının sesini dahi duymamıştı. Ebu Yasir soruyordu, sana göre bu adam gerçekten o mudur diyordu. Hüey öfke içinde yanıyordu. Ebu Yasir'e hiç şüphe etmiyorum mutlaka o diyordu. Ebu Yasir peki ne yapmayı düşünüyorsun diyordu. Hüey öfkeyle düşmanlık ve kin diyordu. Küçük Safiye babasının sözlerini duyuyordu ama bir mana veremiyordu. Babasının kin kustuğu adam kimdi? Babasına ne tür kötülükler yapmıştı? Minik Safiye kendini alamıyor babasına soruyordu. Kim bu adam babacığım diyordu. Ama baba Huye'y kızını duymuyordu bile. Onu büyük bir dert kuşatıyordu. Medine'ye gelen insanlığın üstadıydı. Alemlere rahmet olan Rasul-i Ekrem'di. Safiye'nin tasavvur dünyasına Son peygamber düşüyordu Son peygamber Medine'ye teşrif ediyordu Beklenen peygamberdi Ama Yahudiler bu gelişmelerden Ciddi anlamda rahatsızlardı Bir tarafta muhteşem bir sevinç vardı Kalplerde dalga dalga Huzur esintileri vardı Ama Yahudilerde ve bazı Medine'lilerde Tam bir çöküntü Kin vardı düşmanlık vardı Yahudilerin bilginleri vardı Tevrat ve İncil'i çok iyi bilen alimleri vardı. Bu bilginler içinde Abdullah bin Selam daha salih, daha bilge konumundaydı. Babası Selam da büyük bir alimdi. Babasından defalarca son peygamberin geleceğini, onun özelliklerini dinlemişti. Tevrat'ı beraber okumuşlardı. Babası şöyle diyordu. ''Eğer o Harun neslinden gelirse ona tabi olurum, yoksa tabi olmam.'' Babası garip bir düşünce sergiliyordu. İnsan hem hakikat yollusu olacaktı, hakikatin peşinde olacaktı hem de hakikati kimlerin, kimi grupların, ırkların tekelinde görecekti. Böyle hakikatle örtüşmeyecek bir garip düşüncenin içindeydi. Babası selam Peygamber Efendimiz Medine'ye teşrif etmeden vefat ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Medine'ye teşrif ediyorlardı. Medine destan yazıyordu. Medine en büyük bayramı yaşıyordu. Medine kendi tarihinde görmediği, göremeyeceği bir güzelliği yaşıyordu. Medine'nin üzerine ay doğuyor, güneş doğuyordu, nur doğuyordu. Medine sakinlerinin yediden yetmişi bu iklime giriyordu. Yahudi Bilgin Abdullah bin Selam, Peygamber Efendimizin geliş haberini duyunca, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmekten kendini alamıyordu. Yanında halası vardı. Halası, Allah seni umduğuna erdirmesin, vallahi Musa peygamberin geleceğini duymuş olsaydın, bundan fazlasını yapmazdın diyordu. Karşı çıkıyordu, Abdullah bin Selam halasına, Ey hala, vallahi gelen de onun kardeşidir, Musa peygamberin kardeşidir, o da onun gibi bir peygamberdir diyordu. Bunun üzerine halası, yoksa gelecek olan son peygamber bu mudur deyince, Abdullah evet diyordu, Sevinç ve heyecanla evet diyordu. Halası öyleyse davranışında haklısın diyordu. Abdullah bin Selam heyecanla, süratle peygamber efendimizi görmeye geliyordu. Allah'ın Resulü müydü yoksa yalan söyleyen biri miydi? Abdullah gördüğü zaman bunu anlayacak donanıma sahipti. Peygamber efendimizi gördüğünde sanki kalbi ayağa fırlıyordu. Efendimizin gül cebalinde belirgin bir nur vardı. Olanca tabili içindeydi. Abdullah bin Selam'ın dudaklarından şu kelimeler dökülüyordu. Bu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz. Abdullah bin Selam'ın kalbi Allah'ın Resulüne akıyordu. Onu görünce kalbi inşirah buluyor, gönlü enginleşiyor, derin bir huzur ve tatlılık yaşıyordu. Ama aynı zamanda mutmain olmak istiyordu, soruları vardı. Sorularını sorması ve doyurucu cevaplar alması gerekiyordu. Bir iki gün sonra Efendimiz'e yine geliyordu sorularını soruyor. Sorularının cevabı Tevrat'a uygun olması gerekiyordu. Peygamber Efendimiz tane tane konuşuyorlardı. Sorularını cevaplandırıyordu. Sorular gündemden bir bir düşüyordu. Cevaplar Abdullah bin Selam'ı tam doyuruyordu. Kalbine hakim olamıyor ve şahitlik getiriyordu. Ben şadet ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahit ediyorum ki Muhammed onun kulu ve resulüdür diyordu. İman iklimine giriyor, peygamber iklimine giriyordu, İslamla şerefleniyordu. Daha sonra ''Ya Resulallah, Yahudiler iftiracı, yalancı bir millettir. Yarın benim Müslüman olduğumu duyunca türlü türlü iftiralarda bulunurlar. Müslüman olduğumu duymazdan önce beni onlara sorup mevkimi tasdik ettirin.'' diyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Yahudilerin ileri gelenlerinden bazılarını davet ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah Bin Selam'ın onlara görünmemesini istedi. Efendimiz Yahudilere sizin içinizde Abdullah Bin Selam isminde birisi var. Onu nasıl bilirsiniz buyurdular. Onlar babası da kendisi de en faziletlimiz, en öncü alimimiz dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah Bin Selam Müslüman olursa siz ne dersiniz buyurdular. Yahudiler haşa Abdullah Bin Selam Hiçbir zaman Müslüman olmaz diyorlardı. Peygamber Efendimiz Abdullah bin Selam'a sesleniyor, o da gizlendiği yerden çıkıyor, kelime-i şehadet getiriyordu. Müslüman olduğunu ilan ediyordu. Yahudiler Abdullah'a yalancı, sen içimizdeki en şerli adamsın diye bağırmaya başladılar ve evi terk ettiler. Abdullah bin Selam'ın hane halkı ve akrabalarından bazıları İslam'la şerefleniyorlardı. Hoşça kalın.